Hoşgeldiniz. Bu videoda vampirlerden bahsedeceğiz. Biraz fantastik bir konu farkındayım ama siz bunu bir mitoloji videosu olarak da görebilirsiniz. Tarihte mitolojilerde vampir figürlerine bakacağız ve bunun yanında Kont Drakula efsanesi nereye dayanıyor? Gerçekte Kont Drakula kim? Bunu göreceğiz. Öncelikle Kont Drakula'ya bakalım. Biz şu an Kont Drakula'yı vampir filmlerinden biliyoruz. Ancak gerçekte de böyle vampir gibi kan içen biri var. 1400'lü yıllarda yaşamış olan Kont 3. Vlad Dracula, yani Kazıklı Voyvoda. Zaten haftaya Vlad Dracula ile alakalı bir video yükleyeceğim ki bir saatlik bayağı geniş kapsamlı bir video olacak. Dolayısıyla burada benzer şeyleri söylemek istemiyorum. Özetle Vlad'ı anlatayım ondan sonra vampir figürlerine bakalım. Vlad gerçekten yaşamış biriydi söylemiştik. Hatta Fatih Sultan Mehmet'le çocukluk arkadaşıydı. Osmanlıya devşirme sistemiyle sokulan biriydi. Osmanlı'da yükselmişti ve Eflak Beyliğine kadar gelmişti ama 1459'da Osmanlı'ya karşı isyanlar çıkartmaya başladı hatta öyle bir Türk düşmanlığı vardı ki insanları kazıklara oturtuyor çeşitli işkenceler yaptırıyor hatta Türklerin kanını çektirip fıçılara doldurup bunları bir kafa içiyordu İşte bunun gibi canice hareketleri onun bir vampir olduğuna veya ruhunu şeytana satmış olduğuna dair teorilerin ortaya çıkmasına sebep oldu. Çeşitli dedikodular, rivayetler vesaire vesaire. Gördüğünüz üzere günümüze kadar bu anlatımlar gelmeyi başardı. Ama Vlad'a vampir denilebilmesi için öncelikle vampir diye bir şeyin olması lazım. Yani buradan da anlayabileceğiniz üzere vampirlik kavramı çok daha eskiye gidiyor. Çünkü Balkanlarda vampir hikayeleri son derece yaygındır ve vampirlerin gerçek olduğuna inanılır. Daha doğrusu inanılırdı. Hani nasıl ki bizde cin hikayeleri var. Hangi köye giderseniz gidin kesinlikle birisi cin gördüyse, bir şey olduysa veya İspanya, İtalya gibi bölgelerde insanlar kötü ruh çıkarma ayinleri yapıyorlarsa işte aynı şekilde Balkanlarda da vampirlik motifleri vardı ki bu vampirlik son derece ciddi bir konuydu. Papalık veya Ortodoks kilisesi gibi büyük otoriteler vampirlerle alakalı fetvalar veriyorlardı. Daha da derine girelim Osmanlı'da bile vampir avcılığı diye bir meslek vardı. İnsanlar ellerine tahta kazık alarak mezarlıkları geziyorlardı. Hani nasıl ki bir dönem cadı avcılığı yapıldıysa, İngilizisyon mahkemeleri tarafından 50 binden fazla insan kazıklara oturtulup yakıldıysa, işte benzer şeyler her zaman vardı. Tamam cadı avı gerçek değildi. Aslında bu politik sebeplerle birçok kişinin toprak ağlarını öldürmesi veya halka eziyet etmesiydi. Papalığın kullandığı bir silahtı. Suçsuz yere öldürülen tonla insan vardı. Ama o dönemlerde insanlar, Gerçekten de cadılara, şeytanlara ve vampir gibi varlıklara son derece inanıyorlardı. Hatta açıklamaya koyduğum Malleus Maleficarum kitabına bakarsanız insanların cadıları bilimsel bir gerçekmiş gibi kabul ettiğini, gece vakti ortaya çıkan yaratıklara inandığını ve bunlardan son derece korktuğunu görebilirsiniz. Lütfen kaynaklara bakın orada çeşitli pdf kitapları ekledim. Araştırma yapılabilecek bazı kaynakları koydum. Çünkü Türkiye'de bunun gibi konularla alakalı çok bir araştırma, çok bir bilgi yok. İnsanlar eğer bunları mitolojik manada araştıracaksa Çok fazla zorlanacaklar Yani hadi bende İşte İlmanuelle del Vampiro gibi bir takım kitaplar var Yabancı kaynaklarda bunlarla alakalı tonla araştırma yapıldı Bunlara ulaşabiliyoruz ama Türk araştırmaları olarak Türkçe çok fazla kaynak bulamıyoruz Ben bulabildiğim kadarını açıklamaya koydum zaten bu video içinde bunlardan beslendiğimi de göreceksiniz Fazla uzatmayayım konudan devam edeyim Anlamanız gereken şey şu anda vampirler bize film konusu gibi geliyor, fantastik ögeler gibi geliyorlar, uydurma karakterler gibi geliyorlar. Ama 500 yıl önce, 600 yıl önce insanlar vampirlere bilimsel bir gerçekmiş gibi bakıyorlardı ve evden çıkmaya korkuyorlardı. Osmanlı'daki vampir avcılığı olayında da bir takım sahtekarlıklar vardı aslında. İnsanların bu zaafları kullanılıyordu. Millet ne yapıyordu? Mezarlıkları geziyordu, bazı mezarları açıyordu ve... Orada insanların kalbine kazık saplayınca bakın vampir öldürdük diyorlardı. Bu mezarlar tabi ki Rumların mezarlarıydı çoğunlukla. Çünkü genellikle Müslüman olmayanlar ölülerini eşyalarıyla birlikte gömüyorlar. Yani özel eşyalarıdır, yüzükleridir, takılarıdır. Özetle mezar hırsızlığı yapmak isteyenler bazı mezarları açıp kalbine de kazık saplayıp işte bakın vampir öldürdük diyerek paraya konuyorlardı üstüne bir de maaş alıyorlardı. Neden mezar açıyorlardı? Çünkü vampirlerin de zombi gibi mezardan çıkabilmesi ihtimali var. Ölü diriltme büyüleri gibi vampirlerin de büyüyle yaratıldığına inanılıyor. Vampirler tabutta uyur. Teorisinin kökeni de bu zaten. Çünkü vampirler ölümden dirilip bir kere öldükleri için artık ölümsüzleşen varlıklar. Vampir kurgularında bu vardır. Yani romanlarda, dizilerde. Genellikle vampir olmak için önce ölmeniz gerekiyor. Ölümden dirileceksiniz ve bir daha da ölmeyeceksiniz. Peki bu tabut olayı nereden geliyor? ve ölüyü tabuta koyuyorsunuz. Dolayısıyla dirildiği yerde tabut. Ve siz bazen mezarlıkları açtığınızda bazı ölülerin şiştiğini, büyüdüğünü, dudaklarının kenarının kanlandığını veya tırnaklarının saçlarının uzadığını görünce şöyle diyorsunuz. Bu adam ölü değil mi? Nasıl hala canlı gibi gelişim gösterebiliyor ki? Demek ki ölü değil. Tabutta dinleniyor ve bir dönem dışarı çıkıp insanlarla beslenip çünkü dudaklarında kan var. Kan emip geri geliyor. Ne zaman çıkıyor olabilir? Gündüz vakti çıksaydı görürdük herhalde. Muhtemelen gece vakti çıkıyor. E gece vakti niye çıkıyor? Gündüz neyden korkuyor? Gündüz gökte güneş var. Güneş bütün mitolojilerde tanrıyı sembolize eder. E Vampir de şeytani bir varlık olduğuna göre tanrıdan kaçmak zorundadır. Sırf Mısır tanrılarına bile baksanız işte güneş tanrısı Ra gibi, Horus gibi varlıklara baksanız zaten bunu anlarsınız. Birçok mitolojide karanlık varlıklar, şeytani varlıklar gece vaktinde ortaya çıkarlar. Ay bunların sembolüdür ve genellikle güneş, gündüz, canlılık, insanlar için yararlılığın yani Tanrı'nın sembolüdür. Çok basit bir konu zaten önceki videolarımda anlattığım şeyler. Şu ölülerin büyümesi, mezarların açılması ve dudakları kanlanmış, tırnakları uzamış varlıkların görünmesiyle alakalı biraz sonra Osmanlı'dan, Takvimi Vekai gazetesinden bir alıntı yapacağım ama oraya daha var. Şimdi biz vampirliğin kökenlerine bakalım. Vampirlik nereden ortaya çıktı? Niye biz vampir gibi bir varlık yarattık veya bunun ilk versiyonları nasıldı? Bunları görmek lazım ki bu da aslında gözden kaçan çok basit bir konu. Genellikle vampirler nasıl yaratılabilir? Bütün mitolojilerde, bütün kurgularda vampir kara büyüyle yaratılır veya lanetlenmiştir. Yani burada bir büyü, bir sihir var, bir lanet var. E lanetleri, kara büyüleri kim yapıyor? Cadılar yapıyor. Dolayısıyla bir vampiri yaratmak için cadı olmanız, veya şeytanla işbirliği yapmış olmanız gerekiyor. Karanlık bir varlık olmanız gerekiyor. Ki zaten tarihte cadılık ve engizisyon mahkemeleri videosunda bunu geniş geniş anlatmıştım. Şimdi biz bu cadı figürlerine baktığımızda kan emen, vampire benzeyen bazı karakterler görüyoruz. Örneğin Arnavutluk bölgelerinde Striga denilen bir varlık vardır. Gece vakti ortaya çıkan yaşlı bir kadındır ve insanların bebeklerini çalar, bebeklerini kaçırır ve öldürür. Kanlarını emerek onları kurban eder veya benzer şekilde strigoi vardır, strige vardır. Bu yine Romanya bölgelerinde veya daha da ileri gidelim Ermenistan bölgelerinde yaygındır. Tamamen aynı karakter yine gece vakti ortaya çıkan ve bebekleri çalan bir varlık. Peki niye bebek çalıyor? İşte burada vampirliğin temeline inmiş olacağız. Genellikle kara büyüde can almak veya bir şey başarmak istiyorsanız can vermeniz lazım. E, ne kadar temiz bir can verirseniz o kadar büyük bir büyü başarabilirsiniz veya o kadar büyük bir ödül alırsınız. Ki bütün mitolojilerde cadıların şeytanla işbirliği yaptığına inanılıyor. E, şeytana bir şeyler sunmanız lazım, ruhunuzu satmanız lazım veya ona adaklar vermeniz lazım. Bu durumda cadılar tabii kendi ruhları kalmadığı için başka varlıkları feda etmeye başlıyorlar. Ve bulabileceğiniz en temiz, en saf, en günahsız yani en mükemmel varlık olarak da bebeklere bakıyorsunuz. Çünkü bebekler hiçbir günah işlemediler ve onları şeytana sunmak demek, büyük bir ödül almak demek. Yılda bir kere olmak üzere veya her dolunayda bir kere olmak üzere siz bebek sunuyorsunuz, bebeğin kanını emiyorsunuz veya döküyorsunuz ve böylece şeytan istediğiniz şeyi yapmış oluyor. Tabii ki bu ölen bebeklere ne oluyor? Onlar da ay ışığının gücüyle, tanrısal bir dokunuşla büyüyorlar. Çok büyük bir hale geliyorlar, hızlı bir evrim geçiriyorlar ve kurt adam oluyorlar. Yani cadıların, vampirlerin öldürdüğü varlık, vampirleri avlayan vampirin düşmanı bir varlığa dönüşüyor. Ki bu da ayrı bir konu, muhtemelen kurt adamlara başka bir video yaparım. Burada bunu fazla uzatmayayım. Bebeklerle alakalı şöyle bir ayrıntı daha vereyim. Hani dedik ya bebekler çok masumdur, tamamen saflardır, dolayısıyla onlarla yapılacak büyü daha önemlidir. Bugün Türkiye'de bile birçok yerde bebeklerin 2 yaşına kadar melek olduğuna dair efsaneler var. İnsanlar bebeklerin 2 yaşına kadar melek olduğunu düşünüyorlar. Ve onları tamamen temiz, saf bir varlık olarak görüyorlar. E önceki inançlarda, şamanizmde bile ne vardır? Büyü yapacağınız zaman kan, kemik, ölmüş hayvan gibi şeyler kullanıyorsunuz. Dolayısıyla bebek burada çok önemli. Bu gece vakti ortaya çıkan, bebekleri çalan, kara büyü yapan, kan akıtan varlıklarla alakalı efsaneler. Böyle figürler bütün mitolojilerde var. Bunları eski İran'a, devalara, eski Hindistan'a kadar götürebiliyoruz. Hatta zorlarsak. Talmud'da, Tevrat'ta bile bunlar var. Tevrat'ta düşmüş meleklerden bahsedilir. Bu düşmüş melekler insanlara kara büyü gibi şeyleri öğretirler. Zaten Nuh tufanının da olma sebebi aslında budur. Ve Belial diye bir varlık vardır. Bu karanlıklar prensidir ve onun izinden giden Belial oğulları denilen bir grup var. Bunu aslında kabalizmle bile bağdaştırabiliriz ama bunlar biraz ayrıntı konular. Tek etken bu da değil tabii ki. Yani sadece kutsal kitaplarda veya dini inançlarda bunu görmüyoruz. Bazı yerlerde gerçekten de bölgesel raporlar var. Kimileri vampir gördüğünü veya vampiri öldürdüğünü iddia ediyor. Hatta 1200'lü yıllarda İngiltere'de Walter Map isimli bir rahip bir vampirin bütün bir köyü yok ettiğini ve hiçbir insanı sağ bırakmadığını, hepsinin kanını emdiğini söylemişti. E bunu araştırmak için bir heyet gönderildiğinde tıpkı cin çıkartma heyeti yollamak gibi bir baktılar. Köyde kimse kalmamış. E vampir nerede diye sorarsanız vampiri de yok. Çünkü köyde kalan son kişi Ölmeden önce kılıcını sallayıp vampirin kafasını uçurmayı başarmış. E vampir ne olmuş derseniz? Kül olmuş, duman olmuş, uçmuş gitmiş. Peki son kalan kişiye ne olmuş diye sorarsanız? İşte burada işler değişiyor. O kişi de bulunamadı çünkü yeni bir efsane uydurulması lazım. O kişi vampiri öldürmeden önce bir kere ısırılmış, vampirin gücünü emmiş. Dolayısıyla o da vampire dönüşmüş ama bir kukla olmamış. Vampire dönüştüğünü ve normalde bir insan olduğunun farkına varmış. Dolayısıyla kendisi de vampir olduğu halde vampir avlamaya başlamış. Evet Van Helsing'den bahsediyoruz. Tabii ki o zamanki adı Van Helsing değil çünkü daha böyle romanlar yazılmadı, filmler çekilmedi. Ama böyle bir kurtarıcı motifi vardı. Anneler çocuklarına gece uykularında korkmasınlar diye, vampirlerden tırsmasınlar diye bak bir kurtarıcı var. O zaten vampirleri öldürüyor, tıpkı Noel Baba gibi yani geliyor ve bizleri kötülükten koruyor diyorlardı. Tabii ki dediğim üzere bunlar her ne kadar devlet tarafından kayıt edilmiş olsalar da gerçek olaylar değillerdi. Ama halk bunlara inanmıştı. Neyse biz böyle sinema filmi olabilecek şeylerle çok fazla vakit kaybetmeyelim. Yine mitolojilerden devam edelim. Size vampirin kül olduğunu söylemiştim. Ki bu inanç çok sonra literatüre girdi. Genellikle vampirlerin bir hastalık gibi... Oradan oraya geçtiği, parazit gibi insanlara yerleştiği veya kötü bir ruh gibi yok olup gittiğine inanılıyordu. Dolayısıyla vampirler kendine ait bir bedene sahip değillerdi. Zaten aynada görünmüyor olmalarının sebebi de bu. Çünkü vampirler hayalet gibi varlıklar. Benzer şekilde Hindistan'da da gece vakti gelen, görünmez olan ve özellikle kadınların üstüne çöküp onların hayat enerjisini emen varlıklar vardı. Yani bu inanç çok eskilere dayanıyor önce 700 yılları civarında yazıldığı tahmin edilen Sanskritçe dilinde yazılmış olan Baytalın masalları buna örnektir. Ki burada anlatılan halk hikayeleri 1870 yılında Richard Francis Burton tarafından Vigran ve Vampir adıyla yeniden derlendi. 2700 yıllık bu masalda gece vakti ağaçların tepesinde asılı duran, etraftan geçen insanların üstüne atlayan, hatta ölmüş insanların bedenlerini ele geçiren ve tıpkı bir yarasa gibi resmedilen varlıklar var. Ek olarak Bingir Gece masallarında da dişi vampirlerle ilgili öyküler yer alıyor. Yeni Gine'nin Cammah kabilesindeki Ovenguacini ya da Borneo adasındaki Dayak kabilesinde Buwa adlı varlık da benzer inanışlara dayanan yaratıklardır. Ayrıca vampirleri sadece kan emen varlıklar olarak değil, yaşam enerjisini emen, hayatınızı emen, ruhunuzu emen, kısacası sizi sömüren varlıklar olarak görecekseniz bu gibi varlıklar bütün dünya mitolojilerinde yer almış. Şimdi vampir figürlerini bir kenara bırakalım ve direkt olarak vampir kelimesine bakalım. Genellikle araştırmacılar vampir kelimesinin Sırpça, Lehçe veya Türkçe dillerinden geldiğini söylüyor ki bunun aslında Slav dillerinden geldiğini söyleyenler de var. Bunun farklı versiyonları var yani obur, upir, vupir diyenler var ama genellikle vabir kelimesi çok ünlü. Vabir de vampir şeklinde yazılıyor çünkü mp b diye okunuyor. Ancak Fransa'ya geçerken bu kelime 1700'lü yıllarda vampir diye okunmaya başlanmış. Yani yazıldığı gibi telaffuz etmişler. Hani biz bugün pizza diyoruz ya ama iki tane Z İtalyanca'da TS diye okunuyor. Dolayısıyla İtalyanlar pizza diyor. İşte aynı şekilde vampir kelimesi de böyle ortaya çıkıyor. Vampir kelimesi batı edebiyatına ilk kez Heinrich August Osenfelder'ın 1748'de yazdığı Der Vampir şiiriyle girdi. Bu şiirin esin kaynağı Habsburg monarşisi yönetimindeki Sırbistan topraklarında 1731 ve 32'de Arnold Paul adlı bir Sırp köylüsünün öldükten sonra yeniden dirildiği ve başka köylülerin kanlarını içerek onları öldürdüğüne dair anlatılan fantastik öykülerin Batı Avrupa'ya kadar yayılmasıydı. Bu vakadan birkaç yıl önce 1718 Pasarofça Antlaşması ile Romanya, Kuzey Sırbistan ve Bosna'nın bazı bölgeleri Avusturya'nın denetimine girmişti. Bölgede asayişi sağlamakla yükümlü olan Avusturyalı subaylar, Gradyç bölgesindeki vampir inanışlarına sebep olan bazı olayları bizzat gözlemlemiş, rapor etmiş ve resmi olarak kayıt tutmuşlardı. Rahipler, bilim adamları ve tıp doktorları tarafından kayda geçirilen bu raporlar, kitapçık veya bilimsel dergilerde makale olarak da yayınlanmışlardı. Batı Avrupa'da felsefeciler, teologlar, şairler ve bilim adamları vampirlerin varlığına dair tartışmalara katılmışlardı. 1725 ile 32 yılları arasında hazırlanmış raporlar ve Weiner Diaryum gazetesinde çıkan vampirlikle ilgili haberler Batı Avrupa halklarını kısa sürede etkisi altına aldı. Bu olaylar vampirliğin en önemli kaynağı sayılan Visum et Repertum'da yayınlanmış ve bu eser 1732'de Nuremberg'de basılmıştır. Fransız Mercure Galant dergisinin 1693 ve 94 yılı sayılarında Polonya ve Rusya'daki vampirlik vakalarının haber yapılması 93'te Polonyalı bir rahibin Sorbonne Üniversitesi'nden vampirlerle veya vampir olduğuna inanılan cesetlerle başa çıkmanın yollarını sorması bu söylentilerin 17. yüzyılda resmiyet kazandığını gösteriyor. Yani vampirler sadece papalığın değil artık devletin de sorunuydu. Vampir avcılığının meşhur olduğu 1730'lu yıllarda aydınlanmanın ünlü filozofu Voltaire bu konuya şöyle bir yorum getirmişti. Gerçek kan emiciler mezarlarda değil aramızda. Borsa spekülatörleri, tüccarlar ve iş adamları halkın kanını her gün emmekteler. Bunlar kesinlikle ölmüyorlar ama yaşarken çürüyorlar. Eh adam sonuçta felsefeci dolayısıyla bu tip şeyler söylemesi normaldir. Şimdi biz vampirlikle alakalı başka bir konuya bakacağız. Çünkü esasında vampirliğin bir hastalık olma ihtimali de var. Güneş ışığından rahatsız olmanıza sebebiyet veren veya sizi albino gibi bembeyaz yapan, halktan soyutlayan bir takım şeyler var biliyorsunuz. Ki bunlar eski dönemlerde pek de hoş karşılanmıyordu. Hatta Nuh peygamberin bile böyle bembeyaz doğduğu söyleniyor. Bu kutsal kitaplarda yer alır. Ölüdeniz yazmalarında, Tevrat'ta, Talmud'da veya Enok kitabında bunlar anlatılıyor. Durum şöyle. Nuh doğuyor ve kaşı, gözü, her şeyi bembeyaz bir şekilde doğuyor. Ve babası Mek bunu gördüğünde korkuya kapılıyor. Benim oğlum tıpkı Tanrı oğulları gibi görünüyor diyor ki. Tanrı oğulları ya melektir ya da meleklerden doğan. Nefilim denilen varlıklardır. Lamek korkuyor ben ne yapacağım diyor ve gidiyor babasına soruyor. Methuselah'a. Methuselah da diyor ki bunu ben de bilemem. En iyisi ben de kendi babama sorayım. Ve Eno'a gidiyorlar yani Hazreti İdris'e. İdris 365 yıl boyunca Tanrı yolunda yürümüş ve çok kutsal bir insan olduğu için göğe çekilmiş bir varlıktır. İdris şöyle söylüyor. İleride Tanrı insanlığı bir kıyametle bir felaketle yok edecek. Ama birkaç kişiyi hayatta bırakacak, işte bu çocuk insanlığın yeni atası olacak, ikinci Adem olacak ki bu felaket Nuh tufanı ve Nuh insanlığın yeni atası oluyor bildiğiniz üzere. Burada böyle bembeyaz doğmak veya insanlardan soyutlanmak kutsal bir varlık olmanıza sebebiyet veriyorken öyle anlaşılıyorken başka yerlerde de bu sizi şeytani bir varlık yapıyor ve insanların sizi öldürmesine ve sizden korkmasına sebebiyet veriyor. Ama vampirlik hastalığı albino olmak demek değil tabii ki. Bunun başka bir adı var. Porfiria. Porfiria hastaları genellikle katı bir şey tüketemezler. Bağırsak problemleri vardır. Her şeyi yiyemezler. Uyku uyuyamazlar. Çok düzensiz bir hayatları vardır. Dolayısıyla göz altları sürekli mordur. Tenleri beyazdır. Solgun görünürler. Vitamin eksiklikleri vardır. Hatta bazen kanla beslenmek zorunda kalırlar. Çünkü kan eksiklikleri de vardır. Bir sürü problemleri vardır ki... Bunun da farklı farklı çeşitleri var. Şimdi bir düşünün bakalım. Güneş ışığına çıkamıyor, rahatsızlık duyuyor, katı bir şey yemiyor, sıvıyla besleniyor ve özellikle kanla besleniyor. Baktığınızda ölüye benziyor, soluk bir teni var. Hatta idrarı bile kahverengi veya kırmızı tonlarda akıyor. E böyle bir insanı 2000 yıl önce gördüğünüz zaman ya buna cin girmiş ya da bu adam şeytani bir varlıktır diyordunuz ve korkuyordunuz. Hatta bazı bölgelerde bunları öldürmek köyünü korumak için gönüllü olan, ellerine silah alan insanlar çıkıyordu. Tıpkı zamanında Engizisyon adına cadı avına çıkanlar gibi insanlar gönüllü olarak birilerini öldürmeyi veya suçlamayı seviyorlar. Bu bugün bile böyle. Bunun gibi vakalarla alakalı şimdi size başka bir örnek vereceğim. Profesör Naili Boratav, vampirlerin cadılarla aynı şeyler olduğuna dair bir takım sunumlar yaptı. O da benim gibi Striga ve vampirler arasında bağlantılar kurdu. Boratav'ın vurguladığı cadı-vampir ilişkisini ve cadıcıları kanıtlayan ilginç bir belgeyi ise Mehmet Seyda yeniden derledi ve sundu. Şimdi okuyacağım yazı Tırnova Kadısı Ahmet Şükrü Efendi tarafından hükümet merkezine gönderilmiş ve Takvimi Bekai gazetesinin 68. sayısında da yayınlanmış bir yazıdır. Tırnova'da cadılar türedi. Gün battıktan sonra evlere dadanmaya başladılar. Zahire dair un, yağ, bal gibi şeyleri birbirine katıyor ve bazen içlerine toprak karıştırıyorlar. Yüklüklerde buldukları yastık, yorgan, şilte ve bohçaları didikliyor, açıyor, dağıtıyor. İnsanların üzerine taş, toprak, çanak ve çömlek atıyorlar ama hiç kimse bir şey göremiyor. Birkaç kadın ve erkeğin üzerine saldırmışlar. Bunlar çağrıldı, soruldu. Üzerimize sanki manda çökmüş sandık dediler. Bu yüzden mahalle halkı evlerini başka yerlere taşımaya başladılar. Kasaba halkı bunların cadı denilen habis ruhların eseri olduğunda ittifak etti. İslimya kasabasında cadıcılıkla tanınmış olan Nikola adındaki bir adam getirildi ve kendisiyle 800 kuruşa pazarlık yapıldı. Bu adamın elinde resimli bir tahta vardı. Mezarlığa gider, tahtayı parmağının üzerinde çevirir ve resim hangi mezara bakarsa cadı o mezardaki habis ruhtur. Büyük bir kalabalıkla mezarlığa gidildi. Resimli tahtayı parmağında çevirmeye başladığında, resim hayattayken Yeniçeri Ocağı'nın kanlı zorbalarından olan Tekinoğlu Ali Alemdar ve Apti Alemdar denilen iki kişinin mezarına karşı durdu. Mezarlar açıldı. Cesetler yarım misli büyümüş, kılları ve tırnakları da üçer dörder uzamıştı. Gözlerini kan bürümüştü. Gayet korkunçlardı. Mezarlıktaki bütün kalabalık bunu gördü. Bu adamlar sağlıklarında her türlü pis, çirkin işi yapmış, ırza, namusa, mala saldırmış, adam öldürmüş, yeniçeri ocakları kaldırıldığı zaman da cellada verilmemiş ecelleriyle ölmüş kişilerdi. Sağlıklarında yaptıkları yetmezmiş gibi şimdi de halka habis bir ruh olarak tebelleş olmuşlardı. Cadıcın Nikola'nın tanımına göre bu gibi habis ruhları def etmek için cesetlerin göbeğine birer ağaç kazık çakılır ve yürekleri kaynar suyla haşlanırmış. Ali Alemdar ile Abdi Alemdar'ın cesetleri mezardan çıkarıldı. Göbeklerine bir kazık çakıldı ve yürekleri bir kazan kaynar suyla haşlandı. Fakat hiç tesir etmedi. Cadıcı bu cesetleri yakmak gerek dedi. Bu hususta şer an izin verildi ve iki yeniçerinin mezardan çıkarılan cesetleri mezarlıkta yakıldı. Çok şükür kasabamız da cadı şerrinden kurtuldu. Şimdi böyle dinleyince ceset şişmiş, dudakları gözleri kanlanmış tırnakları, saçları uzamış. Tabii ki 200 yıl önce yaşayan biri bu adam herhalde çıktı, beslendi, öyle geri yattı diye düşünecek ki bu normal bir şey aslında. İnsanlar öldüklerinde genellikle sindirim sistemleri de boşalır veya gaz yapar, şişerler. Yine birkaç hafta kadar saçlarınız uzamaya devam eder. Zaten bununla alakalı hastalıklar var aslında. Çoğu insanın damarları patlıyor, bütün vücudu kıpkırmızı oluyor vesaire. Ama burada tıp videosu yapmadığımız için ben de bir doktor olmadığım için uzun uzun anlatmayacağım. Zaten kaynaklarını açıklamaya koymuştum. Biz bile bu gibi şeyleri yeni öğreniyoruz ve biz şu anda böyle bir şey görsek her ne kadar biliyor olsak da yine de korkardık. E yüzlerce sene önce yaşamış insanların böyle bir şey gördüklerinde hikaye uydurmamalarını bekleyemezdiniz herhalde. Neyse işin bilimsel yüzü üzerinde fazla vakit kaybetmeyelim. Zaten bu video mitolojik varlıkları konu aldığı için bütün sırları da açıklamaya gerek yok. Gizemini kaybetmesin. Zira baktığınız zaman vampir figürleri bütün mitolojilerde var. Bunlardan biraz bahsetmek lazım. Eski Türklerde, Altay Türklerinde Meçkey veya Meçik denilen varlıklar vampir figürleridir. Veya eski İran'da Devalara kadar bunu götürebiliyoruz. E Hindistan'a baktığımızda Rakşas, Rakşasis veya Baytal denilen varlıklar var ki bunlardan birazdan bahsedeceğim. Bunun yanında işte Arap bölgelerinde veya eski bir takım inançlarda cin denilen varlıklar tıpkı vampirler gibidirler. İnsanı tüketirler, ruhunu emerler veya bir parazit gibi insandan insana girer, çıkarlar. Yani vampirler kötü ruh figürleridir aslında. Aristoteles ve Aristofanes'in yazdıkları da dahil olmak üzere eski Yunanlıların yazıları ve efsaneleri Tanrı Zeus ile Prenses Lamia arasındaki yasak bir aşkı anlatıyor. Ve bu Lamia ileride vampir olacak. Sadece bu da değil antik Yunan mitolojisini veren kaynaklar 3 vampirimsi varlıktan bahsediyor. Lamia. Empusa ve Mormolike. Bir de cadı vampir denilen bir varlık var ki ona da strige deniliyor. Bu strige eski Roma'da strix denilen varlıkla eşit. Zaten bu strix ileride striga olacak, strigoi olacak onlardan da bahsettik. Anlayacağınız üzere bu cadı vampir kavramı 2000 yıldan daha eskiye gidiyor. Lamia'da Lamia'dan geliyor az önce bahsettiğim Zeus'un aşık olduğu kadın. Bu kadın da Zeus'a aşık oluyor fakat Zeus'un karısı bunu kıskanıyor ve Lamia'yı lanetliyor. Lamia'yı kendi evlatlarını öldürmesi için koşullandırıyor ve onu farklı bir yaratığa çeviriyor. Lamia kendi evlatlarını öldürdükten sonra çıldırmaya başlıyor. Nereye bakarsa kendi evlatlarını görüyor ve ileride intikam almak için Hera'ya tapan, Zeus'a tapan kaç tane aile varsa onların bebeklerini çalıp kanlarını emip öldürmeye başlıyor. Bir bakıma aynı hikaye ki bunun bir benzeri yine Mormolikelerde var. Ama mormalikelere baktığınız zaman onların çok güzel genç bir kadına dönüşebildiğini ve erkekleri kandırıp erkeklerin kanını emdiğini görüyorsunuz. Ek olarak bir de vrikolakas diye bir şey vardır ki halk bundan gerçek anlamda korkmuştur. Vrikolakas yine vampir gibi bir varlıktır. Kan emer, geceleri ortaya çıkar. Hatta Ortodoks Kilisesi bununla alakalı fetva vermiştir. Bunlardan nasıl korunuruz, ne yapmak lazım, nasıl öldürebiliriz gibisinden. Bununla da yetinmediler bir de avlamaya çıktılar. Gece vakti gidip binlerce mezarı açıp ölünün kalbine kazık saplayıp yaktılar. Birçok kişiyi böyle küle çevirdiler ki ölüyü yakma geleneği de aslında buradan geliyor diyebiliriz. Çünkü ölüyü yaktığınız zaman hastalığı da yakmış oluyorsunuz. Karabeba zamanında da bunu yapmışlardı. Bugün bile birisi koronavirüse falan yakalandığı zaman İngiltere gibi bölgelerde gömmek yerine direkt yakıyorlar. Yani mantık aynı mantık. Bu arada vampir sadece bir kişi değildir yani bir insan değildir. Dediğimiz üzere o bir parazittir ve bazen şekil de değiştirebilir. Bazen kara kedi gibi, kara köpek gibi formlara girer. Bazen bir yarasaya dönüşür ve uçar gider. Yani hani cinlerin şekil değiştirebilmesi, bize tanıdığımız biri gibi veya bir hayvan gibi görünebilmesi hikayesi de buradan geliyor. Tabii ki o zaman bunlara vampir diyemiyordunuz çünkü vampir diye bir kelime yoktu. Upir diyordunuz, vupir diyordunuz, farklı farklı isimler veriyordunuz. Ki yine Ortodoks kilisesi bu virikolakaslardan, bu gibi hayvana dönüşebilen varlıklardan korunmak için verdiği fetvaların yanında kimlerin bunlara dönüştüğünü de söylemek gibi bir gaflete düştü. Yani sanki bu varlıklar gerçekmiş, bilimsel bir olaymış gibi bunu açıklamaya çalıştılar. Mesela afaroz edilenler veya çok kötü bir hayat yaşayanlar öldüklerinde tanrı tarafından lanetlenip yani öldüklerinde bile huzura eremeyip etrafta habis ruhlar olarak geziyorlar. Dolayısıyla kiliseyle ters düşmeyin. Yoksa bizimle zıtlaşırsanız bir aforoz ederiz öldükten sonra bile rahat edemezsiniz. Hristiyanlar genellikle bu gibi varlıklardan korunmak için haç takıyorlardı. Kutsal su kullanıyorlardı. Çünkü dediğimiz üzere bunlar Tanrı'ya zıt, şeytana hizmet eden varlıklardı. Veya Tanrı tarafından lanetlenmişlerdi. Ve dolayısıyla Tanrı'nın dualarıyla veya Tanrı'nın sembolleriyle onlar kovulabilirdi. Bu hayattayken bin bir kötülük yapanların öldükten sonra virikolakas olacakları inancı 3. Vlattepeş ile birleştirildi ki Kont Drakula efsanesi bir bakıma böyle büyüdü aslında. Çünkü hayatında o kadar zalimce işler yapmış bir adamın hele bir de kral kanı taşıyan bir adamın öyle kuzu kuzu ölemeyeceğini düşündüler. Öldükten sonra tekrardan dirildiğini düşündüler ki 1930'larda mezarı açıldığında boş olduğu görüldü. Yani bu adam nerede öldü nereye gömüldü belli değil. Ki bir hafta sonra zaten bununla alakalı ayrıntılı bir video paylaşacaktım. Burada fazla ayrıntıya girmeyeyim. Ama işte baktığınız zaman birçok şey birbiriyle bağlantılı aslında. Bunları yakalamak için de birçok kitaba, birçok mitolojiye bakmak lazım. Hatta bazen direkt olarak tarihe bakmak lazım. 12. Asıra doğru Hristiyanlık Balkan bölgelerinde daha da etkili olmaya başladığı zaman bu vampir öğretileri Ortodoks kilisesinin desteğiyle Vrikolakas gibi şeylerle yeniden diriltildi. Ve daha da güçlendirildi. Vampir, melek gibi, şeytan gibi tamamen gerçek. Hatta neredeyse bilimsel olarak kanıtlanmış bir varlık gibi görünmeye başlandı. Zaten bu yüzden insanlar vampir avcılığı gibi şeyler yapmaya çalıştılar. Ama yine de biz bu vampir figürlerini rivayetlerde, efsanelerde bırakmayı başardık. Ama eski Hint inançlarına baktığınız zaman bunların kutsal kitaplara kadar girdiğini ve insanların hala daha bunlara inandığını görebiliyoruz. Zira Hint kutsal kitaplarında bile Ogrelara veya rakshasis gibi varlıklar direkt olarak yarasaya benzeyen, ağaçlarda ters duran, insanların kanını emen, gece vakti ortaya çıkan, hayvana dönüşebilen varlıklar son derece yaygın ve bütün masallarda, bütün efsanelerde bunları görebiliyoruz. Bunların bir benzeri bizde çarşamba karısı olarak geçer. Malezya bölgelerinde bunlara langsuyar denilir. Bunlar da gece vakti insanın üstüne çökerler ve enerjisini emerler. Tamamen benzer varlıklar. Sadece işte kavimden kavime geçerken bir takım ekler alıyorlar. Bu efsaneler biraz daha çeşitli ve ayrıntılı hale getiriliyorlar. Ve ne kadar ayrıntılı olurlarsa zaman geçtikçe bilim ilerledikçe bunların ne kadar yanlış, eksik veya abartı olduğu da ortaya çıkmış oluyor. Zaten bu yüzden bugün vampir denildiğinde aklımıza sadece fantastik bir varlık geliyor. Bir ayrıntı daha vereyim. Afrika'da Sukubus denilen bir varlık vardır. Ki bu da yine vampir figürüdür. Aynı hikaye. E böyle baktığınız zaman hani bazıları diyor ya ya dünyada birçok yerde eğer Gılgamış destanı, Nuh tufanı falan varsa demek ki bu tufan gerçekten yaşanmış. Yoksa niye o kadar çok millet bunu kendi dinlerinde veya tarihlerinde kullansınlar? Demek ki insanlar bunu görmüşler. E şimdi baktığınız zaman dünyanın her yerinde vampir hikayeleri var. Vampir efsaneleri var. Demek ki vampirler de gerçek. O zaman vampirleri de Dini bir kanıtmış gibi göreceğiz. Biz vampirleri böyle saçı arkaya taranmış, smoking giyen, kont gibi etrafta gezen asilzadeler zannediyoruz. Veya son dönemde çekilen filmlere baktığımızda böyle genç, kaslı çocuklar zannediyoruz. Halbuki vampirler tamamen bize çocukluğumuzdan biri öğretilen cin gibi, karabasan gibi varlıklar. Hatta Nijerya'da inkubus denilen bir varlık var. Bu da tamamen karabasan figürü. insanın üstüne çeken karanlık bir varlık. Elleriyle sizi boğuyor ve hayat enerjinizi emiyor. Hareketsiz kalıyorsunuz, bağramıyorsunuz, sesiniz çıkmıyor vesaire. E bunu bugün sorsanız herhalde 10 kişiden 5'i yaşamıştır. Herkes bana karabasan çöktü, şöyle şöyle bir şeyler oldu der. Ki bu da aslında uyku felcidir. Bunun bir varlıkla alakası yoktur. Daha örnek vereyim mi aradaki bağlantılar için? İstiyorsanız bir de aborjin kültürüne bakalım. Yaramayavo denilen bir varlık var. Burada bu varlık kırmızı renkli küçük bir çocuk ve İncir ağaçlarının tepesinde oturuyor. İncir ağacının etrafında geçen insanların üstüne atlıyor. Onları emiyor tamamen yutuyor. E bizde de incir ağacının altından geçme cin çarpar. Oralarda cinler vardır diyenler yok mu? Böyle bir inanç yüzlerce yıldır kabul edilmiyor mu? İşte bakın vampir vesaire, cin, şeytan, kötü ruh bunlar esasen tek bir varlığı temsil ediyorlar. Zaten bu yüzden Katolik kilisesi vampirleri kötü ruh olarak gördü ve onlardan kutsal suyla haçla vesaire kurtulmaya çalıştı. Nasıl ki cin çıkarma, ruh çıkarma seansları varsa, Katolik kilisesi bununla alakalı özel rahipler yetiştirmişse, işte vampirlerle alakalı da bir takım rahipler vardı. Ama tabii ki bugün kimse vampirleri ciddiye almıyor. Şimdi bize ne aborjinlerden, bize ne eski Hindistan'dan falan diyeceksiniz. Bu yüzden biraz daha tanıdık bir yerden örnek vereyim. Hani vampir ve cin arasındaki ilişkiyi şöyle anlatayım. Biz İncil'i okuduğumuzda İsa'nın kötü ruh çıkardığını, cin çıkardığını falan görüyoruz ki bu ayetlere dikkatli baktığınız zaman burada cin denilen şeyler tamamen hastalık. Başınızın ağrıması bile cin yüzünden, uykusuzluk bile cin yüzünden veya veba da cin yüzünden ki kara veba salgını ortaya çıktığında kara vebayı direkt olarak şeytanın çıkardığını ve kara vebanın aslında kötü ruh olduğunu insanlara girip onlardan atlayarak geçtiğini söyleyen hocalar vardı. Ve kara veba direkt olarak dini bir problemdi. Böylece vampirin ısırdığı kişinin vampire dönüşeceği hikayesi zamanla vampirin ısırdığı insanların hasta olacağı hikayesine dönmeye başladı. Hatta Hırbatistan'da budoklak ve Arnavutluk'ta da Vurvulak denilen bir varlık vardır. Bu da insanları ısırdığında onları hasta etmeye başlar. Kara veba ortaya çıktıktan sonra da vampirlerin ısırdığı insanların kara vebaya yakalanacakları ve veba yüzünden ölecekleri söylenmeye başlandı. Çünkü vampir kimi ısırırsa onda kötü bir ruh, kötü bir zehir bırakıyordu. Ki bir Slav terimi olan Nosferatu kelimesi Yunanca'daki Nosofros yani veba taşıyandan geliyordu. E bir hatırlayın bakalım bizim Kont Drakula'yı gördüğümüz filmin adı neydi? Nosferatu bir dehşet senfonisi. İrlandalı yazar Bram Stoker 1897'de üçüncü Vlad Tepes'ten yani kazıklı Voivoda'dan esinlendi ve Dracula diye bir eser yazdı. Bu kitap vampir efsanesinin sinemaya da taşınmasına sebep oldu. Alman yönetmen Murnau 1922'deki ünlü klasi Nosferatu ile sinema tarihindeki ilk vampir filmini çekti. Hatta bu film Vlad Tepes'in kendi şatosunda çekildi. Dracula filmini gerçek Dracula'nın evinde çekerek adamın hatıratını bir bakıma yaşatmış oldular. Daha sonra bu şato tekrar çekimler için kullanılmaya başlandı ve bugün de bir müze olarak kullanılıyor. Hatta raporlara göre bu müze yılda 500 bin kişi kadar ziyaretçi alıyor. 1930'lu yıllarda Hollywood'un en gözde konularından biri vampirlerdi. Sinemanın en tanınmış vampir oyuncusuysa Christopher Lee'di yani Saruman. Zaman içinde vampirler gece tenhalarda saklanan yaratıklar olmaktan kurtuldular ve şık giyimli jön tiplere dönüştüler. Vampirler asildi, kadınları baştan çıkarabilen varlıklardı. Tabii ki Stephanie Meyer'ın 2005 yılında yazmaya başladığı Alacakaranlık roman serisiyle bu görüntü de değişti ve vampirler genç kızların sevgilisi oldular. Aslında vampir kavramına baktığımızda tamamen insan azıt bir varlık görüyoruz. İnsan doğar, büyür ve ölür. Ama vampir ölerek doğar ve ölümsüzdür. İnsan gece vakti uyur, gündüz işlerini halleder. Vampir ise gündüz uyur, gece vakti ortaya çıkar. İnsan bir kara parçası bulduğunda fetheder, yerleşir, hemen sahiplenir, imparatorluk kurar. Vampir ise bir eve girebilmek için bile izin almak zorundadır. Güneş ışığı insanlar için bir yaşam kaynağı ama vampirler için bir ölüm sebebi. Ya da insanlar hayatta kalabilmek için çoğalıyorlar. Üretiyorlar ama vampir tüketiyor, kan emiyor yani öldürüyor. Aslında vampir kavramını psikolojik olarak incelemeye çalışırsak hatta buna felsefi bir yorum getirmeye çalışırsak söylenecek tonla şey var ama herhalde kimse bu videoyu felsefe dinlemek için açmamıştır. Zaten birçok şeyden de bahsettik. Yeterince konuştuğumu düşünüyorum daha fazla uzatmanın mantığı yok bence. Ayrıntılı araştırma veya çeşitli fikirlerle alakalı açıklamadaki kaynaklara bakarsınız. Dolayısıyla şimdilik bu kadar. Ben Diamond. Diğer videolarda görüşmek üzere.